Euzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatun ve selam aleyke ya seyidil evlin ve'l-ahirin ve ila cemil enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cemil ulilayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Hep beraber aşk, aşık, aşık maşruhi anlamaya çalışıyorduk. Allah'ı neden sevmemiz gerektiğini, neden Allah'a aşık olmamız gerektiğini, yani neden iman etmemiz gerektiğini hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Önce şöyle anlamak gerekiyor. Herkes iman ettiği gibi yaşar. Kim nasıl yaşıyorsa onun dini O'dur. İnsanlar iki kısımdır. Ahireti tercih edenler, dünyayı tercih edenler. Üçüncü bir kısım yok. Dünyayı tercih edenler, nefsinin arzularını, isteklerini, bedenin arzularını, isteklerini tercih etmiştir. Ahireti tercih edenler, ruhunun, arzusunu, isteğini, aşkını, muhabbetini tercih etmiştir. İnsan hayatı yaşarken hayatını harcıyor. Allah'ın kendisine takdir ettiği ömrü sarf ediyor, kullanıyor, harcıyor. Hayatını yaşarken, hayatını harcarken yani neyin peşinden koşuyor, neyi kazanmaya çalışıyorsa kazanabileceği odur. İnsanlar iki kısımdır, ekmeğin peşinden koşanlar, aşkın peşinden koşanlar. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yani bedene ait, nefse ait arzular, istekler peşinde koşanlar, bir de Allah'ın rızası peşinde, dostluğu peşinde, cemali peşinde, Hazreti insan olmak peşinde koşanlar, ekmeğin peşinde, otun peşinde koşanlar, Hayvanlarla aynı derecededir. Hayvanlardan bir farkı olmaz yani. Ekmeğin peşinde, otun peşinde koşuyor çünkü. Nefsinin arzusu, isteği, bedenin arzusu, isteği peşinde koşuyor. Onu dert edinmiştir. Manevi tarafına Allah'ın kendisine nefret ruh tarafına bakamadığı için, göremediği, anlayamadığı, onu tatmadığı için, Tadir lezzeti nerede buluyorsa onun peşinden koşar. Onun için iman tatmadan iman olmaz. Yani aşkı, muhabbeti, sevmeyi tatmadan iman, iman olmaz. Taklidi bir iman olur. Taklidi iman iman değildir. İmanın taklididir. Onun için herkesin bakması gerekir. Neyin peşinden koşuyor? Derdi nedir? eğer dünyadan bahsedilince, dünyayı kazanmaktan, parayı kazanmaktan bahsedilince insan eğer dinliyorsa, iki değil dört kulağını açıyorsa, daha doğrusu her haliyle kulak kesiliyorsa, ama aşktan, muhabbetten, imandan, Allah'tan, ahiretten söz edilince kulakları kapanıyorsa, bir heyecan duymuyorsa, hissetmiyorsa manevi tarafı ölü demektir. Aşk ile, iman ile bir derdi yok demektir. Allah ile bir derdi yok demektir. İnsan kendini mutlaka tanımalıdır. Tanımaya, anlamaya çalışmalıdır. Bakmalıdır kendine. Hem de kendini kandırmadan. Derdi Allah midir, yoksa nefsim midir? Eğer insan imanın kıymetini bilmiyorsa, yani Allah'ı sevmenin, aşkın, muhabbetin kıymetini bilmiyorsa, değerini bilmiyorsa, bunu tatmamış, iman etmemiş demektir. Evet, Allah'ı sevmek lazım, Allah'a aşık olmak lazım öyle olmadan hayvani halden kurtulup insan olmak, hazreti insan olmak mümkün değildir. Beşeri halden kurtulup insan olmak mümkün değildir. İmanı anlamadan, aşkı, muhabbeti, sevmeyi anlamadan Allah'ın isimleri üzerinden Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Yani Allah kendini nasıl tanıtmışsa, öyle tanıyıp, öyle sevmeye çalışıyorduk. Allah'ı tanımadan sevmek mümkün değildir. Sevmeden de iman etmek mümkün değildir. Tanıdığın kadarıyla seversin, sevdiğin kadarıyla iman etmiş olursun. Sevdiğin kadarıyla aşık olmuş olursun, mümin olmuş olursun, Allah'a yakın, Allah'a dost olmuş olursun. Eğer böyle bir nimete, kıymet değer veremiyorsak, yani Allah'ı tanımanın peşinden, aşkın, muhabbetin peşinden koşmuyorsak, beşer olmaktan kurtulup insan olamamışız demektir. Dünyaya Hazreti İnsan olmaya gelmişiz. O da imanla mümkündür, aşkla mümkündür, muhabbetle mümkündür. Allah'ın falik ismine kadar gelmiştik. Rabbimizi neden sevmemiz gerekir? Rabbimiz El Esmaül Hüsna'ya bütün güzel isimlere bütün güzelliklere sahip olduğu için Esmaül Hüsna deyince saf güzellik olarak anlamak gerekiyor. Bütün güzellikler Allah'a aittir. En güzel o olduğu için Onunla güzelleştiğimiz için, onunla en güzel olma imkanımız olduğu için. Allah ait Kerim'de buyururdu. Allah falikul habbe ven nabt. Muhakkak ki Allah faliktir, yarandır. Yarıp İçinden çıkarandır. Habeyi ve çekirdeği. Habbe tane demek. Çekirdek çatlayınca içinden filiz çıkar. Neyin çekirdeği ise o meydana gelir. Hangi ağaçsa, hangi meyveyse, hangi taneyse onu çıkarır. Yani küçük büyük her ne varsa. Allah onu yarar O yardığı çekirdeği yok eder Onu yeni bir yaratılışla yaratır İnsan da böyledir Beşer olarak Yaratılıyor O beşerden Hazreti İnsan Çıkma imkanı vardır Ama o beşeriyetten Kurtulursa Hazreti İnsan çıkar Yani Beşer çekirdeği yarılırsa Yok olursa içinden çıkan Hazreti insandır. Onun için insan beşeri tarafını terk etmeden, dünyayı terk etmeden, nefsin arzularını, isteklerini terk etmeden ondan Hazreti insan olmaz. Onun için bir çekirdeği toprağa düşürdüğümüzde, gömdüğümüzde o sulanınca, ısınınca ne olur? Çekirdek ısınır. Çatlar, önce nemlenir, sonra ısınır, çatlar İçinden filiz çıkar, ağaç olur, meyve verir İnsan da dünyaya bir çekirdek olarak gönderilmiş İçinde ağacı barındıran çekirdek Bir beşer olarak gönderiliyor ama içinde Hazreti İnsan var Onun ısınması gerekir Toprağa düşüp ısınması gerekir Toprak gönüldür bu peygamber gönüldür, peygamberi gönüllerdir. Peygamber gönülle ya da peygamber varisi olan gönüllere düşmeden bu toprağın ısınması, ıslanması, nemlenmesi, o aşkla, o muhabbetle ısınmadan çatlaması mümkün değildir. Çekirdek gibi gelir ve gider. Yani çürür. Hazreti insan olmadan gider. Eğer bir peygamberle beraber olursa, gönül itibariyle gönlünü onun gönlüne bağlarsa, onun gönlüne girerse, onu gönlüne alırsa, bu durumda toprağa düşmüştür. O aşkla, o muhabbetle ne olur? Yanar, ısınır, çatlar, filizlenir, büyür, ağaç olur, meyve verir. Yani Hz. insan olarak kemale erer. Peygamber ve onun varisleri bütün Allah'ın isimlerini üzerinde, gönlünde taşıyor. İsimler üzerinde kemale ermiş. Gönül onunla beraber olunca, o gönüle girince, onu gönlüne alınca ne olur? O Allah'ın isimleri onun da üzerinde tecelli eder. O isimleri manevi olarak, nur olarak ondan alır. Bunlar hayali değildir. Hakikat, gerçek onu öyle hayal ile alamaz. Hayali olarak ben düşündüm, bunu anladım, bu tamam diyemez. Onu alması gerekir. Yani bir insan üşüyünce güneş var demesiyle, güneşin sıcaklığını bilmesiyle ısınmaz. Güneşte durması gerekir. Su binlerce sefer Su da dese, su su dese, suya kanmaz. Suyu içmesi gerekir çünkü. Suyun var olması gerekir. Bunu içmesi gerekir ki suya kanmış olsun. İman da böyledir, muhabbet de böyledir, Allah'ın isimleri de böyledir. Onun için, kemale ermek istiyorsak, Hazreti İnsan olmak istiyorsak, Yapmamız gereken şey nedir? Ne buyuruyor diye ayet Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul edin. Sorumlu olduğunuzu bilin. Yani Allah'ın senin üzerindeki muradının gerçekleşmesini kabul ediyorsan, istiyorsan yapman gereken şey nedir? Sadıklarla beraber olmak. Sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olmak. Allah'a verdiği sözde sadık olanlarla beraber olmak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabına, kalu bela şehidna diyenlerle beraber olmak. Hayatı yaşarken bu sadakati ispatlamış olanlarla beraber ol dedi. Yoksa, yoksa takva sahibi değil Allah'a karşı sorumluluğu kabul etmemiş. Hazreti insan olmayı, Allah'a halife olmayı, Allah'a ayna olmayı, Allah'ın nuru olmayı kabul etmemişsin demektir. Edememişsin demektir. Allah faliktir. Habe'yi yarıp içinden ağacı çıkarandır. Çekirdeği yarıp içinden onun meyvesini çıkarandır. İnsan içinde bu böyledir. Gönlünü Allah'a bağlayıp Allah'a teslim oranı da Hazreti insan olarak Allah o zahiri beşeri tarafını elbette ki manevi olarak yok eder içinden Hazreti insani çıkarandır. Onun için Allah sevilmeye layıktır. Allah Bedi'dir eşsiz ve benzersiz yaratandır. En güzel şekilde yaratandır. Bunu sadece bilmek yetmiyor. En güzel şekilde eşsiz ve benzersiz. Kulun bilmesi lazım ki Allah kopya çekmez. Onu yaratmışsa o özel olarak yaratılmış. Allah'ın özel olarak o kul üzerinde bir muradi vardır. Bunu anlaması gerekir. Bunu böyle kabul etmesi gerekir. Yoksa Rabbine olan yakınlığını tadamaz, anlayamaz. Kendini birebir Rabbi ile muhatap olarak bilmesi lazım. Öyle ki yeryüzünde sanki Hazreti Adem gibi bir tek kendisi vardır, bir de Rabbi vardır. Rabbi onu imtihana tabi tutar, tutmuştur. Gerisi hepsi onun için imtihana vesile, imtihana sebep yani kazanma imkanı demektir. Bunu böyle anlaması gerekir. Yoksa işte herkes böyle yapıyor, biz de öyle yapalım. Herkes şu tarafa gidiyor, ben de o tarafa gideyim dediğinde bu sürü mantığı olur. Birebir, tek tek. Böyle olmadan onun şahsiyet olması mümkün değildir. Şahıs olması mümkün değildir. Sürye katılmış sürü gibi. Sürü mantığıdır bu. Mesele nedir? Nasıl yapması gerekir? Peygamberi kendisine örnek alırken peygamber gibi olmak değildir. Kendisi olmaktır. Ama Allah'ın kendisine nefetti ruhu olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Allah'ın onun üzerinde bir muradı vardır o fıtratının büyümesi kemale ermesi gerekir. Onun fıtratı kemale erince o Hazreti İnsan olmuştur. Onu en güzel şekilde Allah bedirdir en güzel şekilde eşsiz ve benzersiz yaratmıştır. Hiç kimsenin parmak izi birbirine nasıl uymuyorsa maneviyatı da öyledir. Rab olarak Allah tecelli edip onu yaratırken de öyledir. Maneviyatı da Başkasına benzemez. Özel yaratılmış yani. Kulun bunu unutmaması lazım. Bunu unutmaması lazım ki o Allah için, Allah katında nasıl özelse Allah da onun için öyle özel olmalıdır. Eğer biri bunu anlarsa Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun mutlaka onu beğenir, kabul eder yani razı olur. Veliler de halleri farklı farklıdır, mesela bir dua mertebesindeki veliler vardır, veli vardır, Allah'a dost olanlar, müminler vardır, her halükarda duadadır, her anda dua halindedir. Bir de ağzı duaya kilitlenmiş veliler vardır, dua edemez, istese de yapamaz, elinden gelmez, Usta yolcuları Allah'a dostluk için yola çıkmış olanlar da zaman zaman bu halleri böyle yaşar. Bazen dili kilitlenir, dua edemez, bazen de dua halindedir. O dili kilitlenmiş olanlar o anda rıza makamında durdukları içindir. Yoksa Allah duamı kabul etmez dediği için değil. Benim Rabbimin takdirine müdahale etmem Edebe aykırıdır. edepsizliktir deyip dua edemez. Çünkü Allah neyi yaparsa yapsın o en güzelidir. Rahmetiyle tecelli etmiştir. Hayr olarak tecelli etmiştir. Vehhab olarak, kerim olarak tecelli etmiştir. Bedi olarak tecelli etmiştir. En güzel. Neyi yaratırsa yaratsın o en güzel eşsiz ve benzersizdir. Bütün insanlar bir araya gelse, akıllarını bir araya toplasalar, bir hüküm verseler, onun gibi hüküm verebilirler mi? Haşa! bir Yaratılmış bir kul olarak hüküm verdiler. Ama Allah yaratan olarak hüküm verdi. Ebedi hayata göre hüküm verdi. En hayırlı olarak hüküm verdi. Rahman ve Rahim olarak hüküm vermiş. Onun için o rıza makamındaki dua edemez dua edemez ama hali aşk ve muhabbettir nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun Allah rıza makamından baktığı için razı olduğu için o musibetten beladan sıkıntıdan zorundan hastalıktan ayrı bir haz alır bu onun imanının tadıdır imanından haz alır Allah'ı sevdiği için haz alıyor. Rabbim böyle yaptı. En güzelini yapmış. Zaten haz almazsa, en güzel demezse dua edecek. O en güzeldir. Dolayısıyla onun duası da odur zaten. Bu diridir. Allah ile diri olandır. Allah bediyettir. Eşsiz ve benzersiz yaratandır. En güzel yaratandır onun için sevilmeye layık olandır. Kulunun üzerinde muradı gerçekleşsin diye, kul hazreti insan olsun diye, gönlü cennet olsun diye, Allah'ın isimleriyle isimlensin diye, el esmaül husnanın güzelliği, güzellikleri onun üzerinde tecelli etsin diye, kendisine ayna olsun diye, Allah ona muamelede bulunuyor, imtihana yani kazanma imkanı tanıyor. Eğer kul Rabbine iman etmişse Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşsin diye ne yapar? gereğini yapar. Bu onun duası olmuş olur. Gereğini yapmadan dua etmiş olmaz. Diliyle istediği kadar dua etsin, böyle bir dua. ...kabule layık değildir. Emek sarf edilmeye... ...fedakarlık yapılmaya layık görülmemiş çünkü. Bedi olan Allah... ...sevilmeye layık olandır. Allah hakemdir. Hüküm verendir. Hükmü mutlak olandır. Her konuda... Herkes için Allah mutlaka hüküm verir. Bir genel hükmü vardır, bir de özel hükmü vardır. Her bir kula ait özel hükmü vardır. Genel hüküm bellidir. Allah hayatı vermiş, peygamberi göndermiş, kitabını göndermiş. Bu genel hüküm. Herkesin uyması gerektiği hüküm. Bir de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi her gönülden Allah'a bir yol gider. O gönlünden Allah'a giderken bu sefer Allah onun için özel hüküm verir. Bu yol, bu hüküm hiç kimseninki bir başkasınınkine benzemez, özeldir. Evet, her gönülden Allah'a bir yol gidince o ona ait özel bir yol. Manevi yolculuk, manevi seyir, manevi Allah'a gidiştir bu. Bu da kıyas kabul etmez. Biri bir başkası için sen de benim gibi yap ya da sen de benim gibi ol diyemez. Deme hakkına sahip değildir ama o genel olan yolda herkesin aynı yapması gerekir ama onu anlarken gönül farklı farklı hal alıyor. Farklı farklı bakışa sahip oluyor. Dolayısıyla bir de gönlünden Allah'a bir yol gidiyor yani ayeti hep beraber Kur'an'ı okuyacağız hep beraber sünnete uyacağız bu durumda bir de bizim gönlümüzden evet, Allah'a giden yol vardır artık o tercihi senin yapman gerekiyor biri mesela namazdan secdeden muhabbet alır öteki zikirden muhabbet alır öteki tesbih yapmaktan muhabbet alır örnek veriyorum bu ve bu değişiyor o anda onun gönlündeki ihtiyaç neyse Ondan muhabbet alır. Yoksa biri zikirden o muhabbeti alıyor, ötekine sen de böyle yap demesi doğru değildir. Bırak o kendi gönlünün yolculuğunu biliyor. Mesele Allah'ın huzurunda durmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamaktır. Allah'a yakınlığı tatmaktır. Nasıl tadıyorsa öyle yapmalıdır. Bir başkasına uyarak değil. Nasıl tadıyorsa öyle yapmalıdır. O kendi gönül yolculuğunu da bilir. Allah'ın hakkında verdiği hüküm ne olursa olsun eğer Allah'ı biliyorsa, Allah'ı tanıyorsa, Allah'a iman etmişse kabul eder onu. Allah'ın hükmünü kabul eder. Ona rıza gösterir ve razı olur. Rıza gösteremiyor, razı olmuyorsa Allah'ı tanımamış. Allah'a iman etmemiştir. Yoksa nasıl Allah'a itiraz edebilir? Nasıl Allah'a ben senin yaptığını beğenmedim diyebilir Allah'ı tanıyorsa, söylüyorsa bunu beğenmiyorsa o Allah'a iman etmemiş ama onu bir puti vardır. Kendine göre bir puti vardır. Bir put üretmiştir kendi gönlünde. Allah böyledir demiştir. Ama kendisi ürettiği putundan daha büyüktür. Çünkü gerektiğinde onun işini beğenmez. Sen bunu yanlış yaptın diyor. Bunu böyle yapmamalıydın. Sen bu işi bilmiyorsun demiştir. Senin yaptığını beğenmedim demiştir. Kime söylüyor? Putuna söylüyor. Bunu Allah'a söyleyebilir mi bir kul? Allah'a iman etmişse söyleyemez. Onun için yaratılışın gayesi Allah'a iman etmektir. Allah'a abdolmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmaktır. Allah'a aşık olmak, Allah'a iman etmektir. Yani iman ya vardır ya yoktur. Taklidi iman, iman değildir. Eğer Allah'ın hükmünü kabul ediyor, Allah'ın hükmünü seviyorsa bu iman etmiştir. Allah'ı hakem olarak kabul etmiştir. Hakem olan Allah sevilmeye layıktır. Çünkü hakkımızda verdiği her hüküm mutlaka rahmetindendir. Mutlaka bizim için hayrıdır. Bizim için ikramdır. Bizim için muhabbettir. Bizim için Allah'a yakınlıktır. Bizi Allah'a yaklaştıran hükümdür. Bizi Hazreti İnsan yapmaya yaklaştıran hükümdür. Onun için bize düşen Hüküm vermek değil, Allah'ın verdiği hükmü anlamaya çalışmaktır. Anlayıp o hükmü sevmeye çalışmaktır. Yoksa, yoksa onu kabul etmiş oluyoruz. Kendi hükmümüzü Allah'ın hükmüne tercih etmiş oluyoruz. Her konuda Allah'ın bir hükmü vardır. Yaşarken her anda bizim için her anda hüküm veriyor. Her an. Hüküm verdi, size buraya oturun dedi. Bana da hüküm verdi, şuraya otur dedi. Anlat dedi. Değil mi öyle? Hüküm her andadır. Birazdan hüküm verir, namaz kılın der. Hüküm verir, zikir, Allah'ı zikredin der. Hüküm her andadır. O hüküm vermeden biz nefes bile alamayız. Her anda evet, hükmü geçerli olan, Allah'tır. Ya hükmünü kabul ederiz ya da kendi kendimize hayale kapılırız. Ben deyip hayale kapılırız. Hiç kimse onun hükmünün dışına çıkamaz. O dilemeden ağaçtaki yaprak düşmez. Her anda hüküm veren Allah sevilmeye layıktır Allah sadıktır Kuluna hangi sözü vermişse Sözünde sadık olandır Hangi sözü vermiş? Allah sözünden caymaz Allah sadıktır çünkü Allah ayeti kerimede neyi buyurmuşsa Kur'an'da neyi buyurmuşsa o Allah'ın kullarına verdiği sözdür. Allah sözünden caymaz. İman eder, salih amel işlerseniz yeriniz cennettir dedi. Allah sözünden dönmez. Allah sadıktır. İman etmezseniz, kafir olursanız, hakikati örterseniz, Allah'a şirk koşarsanız, münafık olursanız, iman etmezseniz yeriniz cehennem dedi. Allah sözünden dönmez. Onun için Allah, Kur'an'da her neyi buyurmuşsa kullarına verdiği sözüdür. İster cennetle ilgili olsun, ister cehennemle ilgili olsun. İster Hazreti insan olmakla ilgili olsun, ister hayvan gibi hayvandan daha aşağı olmakla ilgili olsun. Hangi sözü vermişse sözünden dönmez. Sözünün hükmü hiç kimse için değişmez. Onun için buyurur dahi kelime de Allah hiç kimse için adetini değiştirmez. Hazreti Adem'e verdiği emir neyse bize de verdiği emri odur. Hükmü değişmez. Geçmiştekiler nasıl kazandıysa, şimdi de öyle kazanılır, kıyamete kadar öyle kazanılır. Yani zaman ilerledi diye, teknoloji gelişti diye, insanların halleri değişti diye Allah'ın hükmü değişmez. Allah peygamberlerinden neyi istediyse, kıyamete kadar bütün kullarından istediği O'dur. Allah kime ne verdiğini bilendir. Hiç kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez Yapamayacağı bir şeyi de ondan istemez. Kime neyi vermişse onun karşılığını ister. Yani birine ne kadar mal vermişse onun zekatını vermesini emretmiş. Aynı şekilde bu manevi olarak da böyledir. Fıtrat itibariyle Allah onu nasıl terkip etmiş, ondan neyi istiyorsa o kul en kamil manada onu yapabilecek vasıftadır. Ne kadar akıl vermişse, ne kadar ilim vermişse, anlama kabiliyeti vermişse, hikmet vermişse onu ondan hesaba çeker. Yani Allah birine bir vermiş, ötekine on vermiş. Ona birinin hesabını, ötekine onun hesabını sorar. O bir, bir verdiği bir yaparsa kamildir. O on verdiği beş de yapsa, onun beş katı da yapsa daha onun yarısını yapmış demektir. İnsana bakarken de bunu böyle anlamak lazım. Yani sen beş yaptın diye o bir yapandan üstün olmazsın. O kendisine verileni iade etmiştir. Emaneti sahibine teslim etmiştir. Ama sen teslim etmedin. Sen biliyorsun bunu. Yapmadığını biliyorsun çünkü. Allah vaadinde sadık olandır. Asla sözünden dönmeyendir. Ama kurun buna iman etmesi lazım. Allah yolunda bir şeyi verirken, eğer aracağından en az bire on, 10, bire yüz, yedi yüz, bin hesapsız aracağına iman etmemişse, Allah'ın sözüne itimad etmiyor demektir. Yani Allah'ın sadık olduğuna iman etmemiş demektir. Güvenseydi verirdi. Sadaka deyince, Neyi anlıyoruz? Bozuk para. Bozuk parayı verdiğinde onu sadaka zannediyor. Sadaka, Allah'a karşı sadakatini ispatlamak demektir. Allah'ı dünyadan, paradan, kendisinden daha çok sevdiğini ispatlamak demektir. Sadakatini göstermek demektir. Eğer Allah'a güvenmiyorsa vermez. Niye versin? Güvenmiyor. Güvenmiyor. Biri bizden bir şey istediğinde güvenmiyorsak veremiyoruz. Ama bilsek ki biz verdiğimizde en az bize 1'e 10 verir. En az. Fani olanı veriyoruz. Allah onun karşılığında ebedi olanı verir. Buna iman etsek vermez miyiz? Verirken yaptığımız ticaretten dolayı sevinmez miyiz? Seviniriz. Allah öyle buyurdu ayet de ey iman edenler. Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Yani verirken sevilmen gerekir. Canını verirken de sevilmen gerekir. Hayatını onun yolunda sarf ederken, hizmet ederken, kullanırken sevilmen gerekir. Malını verirken de sevilmen gerekir. Sevilmiyorsa Allah'ın onu geri vereceğine kat kat geri vereceğine iman etmemiş, yani Allah'ın sadık olduğuna iman etmemiştir. Sözüne, Allah'ın sözüne itimat etmemiş demektir. Eğer Allah'ın sözüne itimat etmediyse, yani o nasıl ilah olur? Allah'tır ve sen ona güvenmiyorsun. Onun verdiği söze güvenmiyorsun. Sen... Allah'a iman etmemiştin. Senin iman ettiğin, iman ettim dediğin senin kendi kendine ürettiğin putundur. Bu ancak put olur. Senin ürettiğin putun senin kadar bile sadık olmayan bir put. Sen ondan daha büyüksün demektir bu. Evet, Allah sadıktır. Sözünde sadık olandır. Emrinde sadık olandır. Zatında sadık olandır. sadık olan Allah sevilmeye layıktır. Allah'ın isimlerini bu şekilde anlatmaya çalışırken aynı zamanda bütün bu isimler bir de kulun üzerinde tecelli ediyor. Kul sadıksa sevilmeye layıktır. Kul yaptığını en güzel şekilde yapıyorsa sadıktır. Bedi ise sevilmeye layıktır. Kul eğer hakem hüküm verirken Allah'a göre hüküm veriyorsa sevilmeye layıktır. Kul eğer talik olabiliyorsa yani kendi nefsini, bedenini, varlığını, vehmi olan varlığını çatlatıp ruhuna feda edip ruhunu eğer kemale erdiriyorsa Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kemale erdirip hasreti insan ol oluyorsa Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ediyorsa sevilmeye layıktır. Sevilmeye layık olur. Allah Rauf'tır. Rahmetle, merhametle, şefkatle, şefkatle, hilm ile, yumuşaklıkla muamele edendir. Kulu yanlış yaptı diye, ters tarafa gitti diye, kafir oldu, müşrik oldu, münafık oldu diye, o Rauf ismiyle tecelli etmeye ...devam etmekten vazgeçmez. Rauf olarak... ...muamele yapmaktan... ...vazgeçmez. Yumuşaklıkla muamele eder. Kulu... ...kendisini tanısın diye. Rauf olarak tanısın diye. Sevilmeye... ...layık olduğunu görsün diye. Rızkını kesmez. Onu varlıkta tutmaya... ...devam eder. Diri tutmaya devam eder. Bununla beraber... Her anda ona muamele ederken kendisine davet etmeye devam eder. Kazanma imkanı vermeye devam eder. Hem de her anda kul gözünü kapatınca zaten göremez. İstese de göremiyor. Gözünü kapatmış. Kör bak, kör davranıyor. Ama birazcık bakarsa bütün yanlışlarına rağmen, bütün hatalarına, günahlarına ters tarafa dönmesine rağmen Allah ile muamele etmeye devam ediyor. Rauf olarak muamele etmeye devam ediyor. Evet, rauf olarak kuluna, kullarına muamele et, eden Allah sevilmeye layıktır. Eğer rauf olarak muamele etmeseydi, yaptığımızın karşılığını hemen verseydi ne olurdu? Ne burada ayet-i kerimede? Eğer Allah insanların günahlarına göre onlara muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Günahına göre muamele etmiyor. Yani hak ettiği şekilde muamele etmiyor. Rauf olarak muamele ediyor. Yumuşaklıkla muamele ediyor. Şefkatle muamele ediyor. Allah kefildir. Kuluna kefildir. Sözüne kefildir. Her neyi söylemişse Allah sözüne, verdiği söze kefildir. Kuluna kefildir. Nasıl kuluna kefil oluyor? Elbette ki kulu iman ederse, kulu onu dinlerse, yani kul iman edince, salih ameli işleyince Allah ona ne söz vermişse sözünü yerine getirir. Allah iman eden kuluna kefildir. Diğer kula kefil oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü o Allah'ı kefil olarak kabul etmemiş. Etmemiş. Çünkü Allah'a güvenmiyor. Allah söz vermiş. Dünyanın karşılığında cenneti vereceğine söz vermiş. Eğer nefsinden kurtulup ruhuyla, kendisinin nefettiği ruhla beraber olursa hazreti insan olmayı vahat etmiş. Ama kul Allah'a güvenmeyince onun kefaletini kabul etmeyince kimin kefaletini kabul eder? Kendisinin nefsinin kefaletini kabul ediyor. Bence bu böyledir diyor. Ben kendim için hayli olanı Allah'tan daha iyi biliyorum diyor. Onun için. Ayetleri dinlerken dinlememiş gibi oluyor. Dinlememiş gibi. İşitmemiş gibi yapıyor. Niye? Kendisi daha iyi biliyor ya. Eğer Allah'ın kendisi hakkında verdiği hükmün kendisi için en hayırlı olduğunu bilseydi, Allah'a güvenseydi, Allah'ı kefi olarak kabul etseydi, bütün hayatını Allah ne söylemiş diye ona harcardı. Benim için hayırlı olan o çünkü. Güzel olan o, doğru olan o. Kendisiyle kurtuluşa ereceğim söz o, kelam o. Mesela Allah ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah şükredenleri sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın bizi sevmesini istemiyor biz. Allah bizi sevince bizim neye ihtiyacımız olur? Hem dünyada hem ahirette. O bizi sevince neye ihtiyacımız olabilir? Neyimiz eksik olabilir? hiçbir şey Allah bizi sevince o bizimle beraber olur Allah sabredenlerle beraberdir dedi herhangi bir sorun sıkıntı karşısında sabredersen ben seninle beraberim dedi niye sabredemiyoruz Allah bizimle beraber olsun istemiyor muyuz yok o bizimle beraber olmasın ben kendi işimi kendim hallederim diyoruz şunu şöyle yapmam lazım, bunu böyle yapmam lazım, şuna şöyle saldırmam lazım, şuna şöyle hakaret etmem lazım. Niye sabretmiyorsun? Allah'a güvenmiyor da ondan. Niye sabretsin? Allah'ın sözünde sadık olduğuna iman etmemiş. Allah'ın doğru söylediğine iman etmemiş. اِنَّ اللّٰهَ يُحُيبُ السَّابِرِينَ na اللّٰهَ مَا Allah kesin çizgi çiziyor. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir. İnnallâhe yuhibbul muttaqin. Allah müttakileri sever. İnnallâhe yuhibbul müminin. Allah müminleri sever. Yani iman edince, Allah'ı sevince, Allah'a karşı takva sahibi, yani sorumluluğu kabul edince. <gülüyor> aklını kullanınca, aklını kullanmadan zaten bir şey anlayamıyorsun aklını kullanınca Allah'ı anlamaya çalışınca Allah'ın kelamını anlamaya çalışınca Allah seni sever ama niye buna tenezzül etmiyor? Gerekli görür. kendisi biliyor ya ya da başkalarından duyduklarıyla iman ettiğini zannediyor anladığını zannediyor Allah kefildir Allah kendi sözüne kefildir. Allah mümin kuduna kefildir. Allah peygamberlerine kefildir. Kuruna kefil olan Allah sevilmeye layıktır. Koy eğer Allah'ı kefil olarak kabul ederse bütünüyle güven içinde olur. İmam aynı zamanda güven demektir, emin olmak demektir, emin olmak, güvenmek demektir, emin olmak. Eğer kul iman ederse, Allah'ı kefil olarak kabul ederse güvende olur. Yaptığı iyilik ne olursa olsun karşılığını Allah'tan alacağını bilir. İyilik yaptığı kimse yanlış yaparsa feryat etmez ben buna şöyle muamele ettim, o bana böyle yaptı deyip feryat etmez. Eğer sen onu Allah için yaptınsa, karşılığını Allah'tan alacaksan niye feryat ediyorsun? Sen buna iman etmemişsin. Sen o zaman bu iyiliği başka bir şey için yapmıştın. Onun için Allah ne buyurdu? Ayet-i Kerime'de Allah müminleri anlatırken onlar kendileri ihtiyaçları olduğu halde fakirleri doyururlar. Derler ki, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Bunun karşılığında sizden bir teşekkür de beklemiyoruz. Teşekkür de beklemiyor. Allah rızası için. Doyurmak deyince bunu ekmek olarak anlamıyoruz. Nasıl ki zahiri olarak ihtiyaçlar varsa, bir de manevi ihtiyaçlar var. Onun ihtiyacını giderdiğinde, ihtiyacı ne olursa olsun... İster iki güzel kelime olsun. Onda ona ihtiyacı var. Ona doy doyması gerekir. Yani aklın doyması gerekir, gönlün doyması gerekir, ruhun doy doyması gerekir. Hangisini yaparsan yap, karşılığında bir şey beklememen lazım, benim ücretim Allah'a aittir demem lazım. İnsan nasılsa, başkasına bakarken en fazla kendisi gibi bakar o kendisi öyle ya öyle ediyor. onun için aşağıdaki yukarıdakini anlamaz velayette de bu böyledir birinci derecedeki veli kendi üstündekini anlayamaz yukarıdaki ona bakarken onu şirk içinde görür böyledir öyle olmaktan onun gibi olmaktan Allah'a sığınıyor ama o elidir. Ama yukarıdakine göre şirktedir. Yani birine bakarken en fazla kendisi gibi bakabiliyor. En fazla, o kadar. Bakışı ne kadar Allah'a göre olmuş, hakikati o kadar anlayabilir. Allah'a göre. Allah ile bakıyorsa görebiliyor. Bütünüyle, bütün zerresiyle, bütün... Vasıflarıyla, isimleriyle Allah ile bakabiliyorsa hakikati görebiliyor. Doğruyu görebiliyor, anlayabiliyor. Yoksa yoksa nefsiyle bakıyor. Yarım yamalak bakıp yarım yamalak anlıyor. Dolayısıyla konuşurken, hareket ederken de evet, halleri, işleri yarım yamalaktır. Allah kuruna kefil olandır. Her şekilde güvenilmesi gerekendir. Teslim olunmaya layık olandır. Bütün varlığın kendisine teslim edilmeye layık olandır. Onun için Allah, kefil olan Allah, sevilmeye layıktır. Allah Ali'dir. Yüceler yücesidir. Yüceliği akılla kavranılmayandır, anlaşılmayandır. Yaratılmış akıl, yaratılmış mahluk, yaratanını anlayamaz. Yaratılmış akıl sahibini anlayamaz, gücü buna yetmez. Allah anlaşılmaktan, aklın anlamasından evet, Ali'dir, Yüce'dir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah kendini sana tanıtırsa tanırsın. Aklınla değil, ilminle değil, hayalinle değil. Olmaz böyle. Bu Allah'ı aşağı indirmektir. Allah'a gitmek istemeyenler, Allah yolunda koşup vasıl olmak istemeyenler Allah'ı aşağı indirir. Kendisi gitmek istemiyor ya, gitmek ona ağır geldi ya, ne yapacak? Onu aşağı indirecek. Kendi seviyesine indirip, ...ben anladım diyecek, ben tanıdım diyecek. İki yol var... ...eğer biri ben iman ettim dediyse... ...ya yukarı çıkması gerekir... ...yani... ...uruç etmesi gerekir, Allah rafidir... ...raf edendir, yüceltendir... ...yukarı çıkarandır... ...ama bunun için senin duan lazım... ...fiili duan lazım... ...çaban, gayretin lazım ki... ...seni rafetsin, seni miraca çıkarsın... ...uruç etsin... ...çıkmazsan ne olur onu aşağıya indirme durumunda kalırsın. Kendi seviyene indirme durumunda kalırsın. Onun için Allah'a gitmek için çaba gayret sarf etmeyenler, edemeyenler, bu çaba gayret kendisine ağır gelenler Rabbini aşağıya indirir. Kendi seviyesine indirir. Allah Kur'an'ını indirmiştir. Allah Kur'an'a Allah'ın ipi diyor, Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın diyor. Bizi yukarı çıkarmak için, arşa çıkarmak için, alayı illiğine çıkarmak için indirmiştir. Ona sarılıp yukarı çıkalım diye. İp olmadan kimse çıkmaz. Ali olan, yüceler yücesi olan, yüceler yücesine, aray-i illiğine davet eden Allah sevilmeye layık olandır. İnsanı beşer olmaktan, insan olmaya, Hazreti insan olmaya davet eden, bu nimeti ikram etmek için, onun için her türlü vesileyi yaratan, sebebi, imkanı yaratan Allah sevilmeye layık olandır. Allah fettahtır, açandır, fethedendir, fethi ihsan edendir. Bütün kapıları açandır, bütün nimetlerin kapısını açandır. Elbette ki öncelikle, özellikle Hazreti İnsan olmak kapısını açandır, beşere. İnsan iman etmezse beşerdir, iman edince insan oluyor iman etmezse hayvandan daha aşağıydır. İman edince Hazreti İnsan meleklerin secde ettiği varlık oluyor. Bu imkanı insana tanıyan beşere tanıyan betah olan Allah'tır. Onun için betah olan Allah sevilmeye layık olandır. Ama bunu anlamadan beşeri insan olarak eğer insan zannederse beşer olmaktan kurtulamaz. Önce, insan olmayı kendisinin kazanması gerektiğini anlaması gerekir. Ancak bunu anlayınca yola girer, kapıyı arar, Allah'ın kendisine açtığı kapıdan içeri girer. Allah bu kapıyı, Hazreti İnsan olma kapısını herkese açar, açmıştır. Ve herkesi oraya davet eder. Tercih insanındır. Bütün nimetlerin kapısını açandır, rızkın kapısını açandır. O kapatınca kimse açamaz. Açınca bir kayır, kapatınca başka bir hayır vardır. Bir kapı kapanmışsa mutlaka iki kapı açılmıştır. Kapanan bir kapının ardından açılan iki kapı vardır. Bir darlık, bir zorluk gelmişse peşinden mutlaka... İki ferahlık vardır. Ne buyurdu? Ve inne me'al usri yusrâ. İnne me'al usri yüsra. Mutlaka her darlığın, her zorluğun, her sıkıntının peşinden bir kolaylık vardır. Ama mutlaka bir kolaylık vardır deyip iki sefer üst üste tekrar etti Allah. Mutlaka iki ferahlık vardır. İki tekrar değil, iki ayrı ferahlık vardır. İki yönlü ferahlık vardır. Yani bir kapı kapanmış, iki kapı mutlaka açılır. Ama kulun elbette ki kapıyı araması gerekir. Fettah olan bütün kapıları açan rahmet kapisini, ikram kapisini, muhabbet kapisini, arşın kapisini, göklerin kapisini açan Allah'tır. Namaz müminin miracıdır eğer biri namaza durursa göklerin kapısı ona açılmıştır durmazsa açılmaz namaz namaz olmazsa namaz miraç olmazsa namaz olmuyor yani namazda eğer gönül ruh Allah'ın huzurunda durmuyor arşta durmuyorsa namaz namaz olmamıştır namazın taklidi olmuştur hakiki olabilmesi için huzurda durması gerekir Allah ile beraber olması gerekir bütün kapıları, gönülleri, perdeleri açan Allah'tır. Kul nasıl ahirete iman ediyorsa, melekleri iman ediyorsa, gaybe iman ediyorsa aynı şekilde bu perdeleri de Allah açıyor. Kul ölünce açılıyor mu? Evet, öyle buyurdu. Bir öldüğünde Allah ona perdeleri açar. Evet, buyurdu ki ayet-i kerimede Allah ona buyurur, bugün senin için perdeleri açtık. Onu biz açtık. Gözün keskin görür şimdi. Hem öteki alemi seyrediyor, hem bu alemi seyrediyor. Biz açtık buyuruyor. Nasıl ki ölünce perdeleri açılıyorsa, burada da ölmeden evvel ölürsek, yani Allah'a teslim olursak, bize de Allah perdeleri açar. Allah fetahtır. gönlümüzün üzerindeki perdeyi kaldırır. Bizimle Rabbimiz arasına giren perdeyi kaldırır. Bizimle melekler arasına giren perdemizi kaldırır. Onun için ne buyurdu? Sahabeden biri Hazreti Eubekir'le beraber geliyor. Hazreti Eubekir diyor ki ben kendimi münafık gibi görüyorum ismi Hanzara'dır. Hanzara münafık oldu diyor. Hazreti Ebu nasıl diyor münafık oldu? Sahabenin ileri gelenlerindendir. Münafık diyor 200li demektir. Biz diyor Resulullah Efendimizin huzuruna gittiğimizde bize cenneti anlatınca cenneti görür gibi oluyoruz. Cehennemi anlatınca cehennemi görür gibi oluyoruz. Öylesine iman ediyoruz yani. Ama onun huzurundan ayrılınca Gidiyoruz, Çoluk çocukla meşgul oluyoruz. Ticaretle meşgul oluyoruz. Bu arada unutuyoruz. O halimizi kaybediyoruz. Bu durumda ben kendimi münafık gibi görüyorum diyor. Hz. Ubekir'in ona verdiği cevap ben de aynen sizin gibiyim. Hadi gidelim bu halin ne olduğunu Resulullah Efendimiz'e soralım. Gidip durumu arz ediyorlar. Ya Resulallah sizin huzurunuzdayken halimiz böyledir ama huzurundan ayrılınca Eve gittiğimizde, işe daldığımızda unutuyoruz. Resulullah Efendimiz buyurur ki, aleyhisselam bu beşeri bir haldır. Bu normal bir durumdur. Ama eğer siz dışarıdayken, benim yanımdaki halinizi korumuş olsaydınız, dışarıda, dışarı çıktığınızda, yolda yürürken, meleklerle selamlaşır, müsafaha eder, oturup beraber sohbet eder, ederdiniz. Eğer bu hali korumuş olsaydınız. Yani bu hali korusaydınız, Allah gönlünüzün üzerinden perdeyi kaldırır, evet. kalp gözüyle ne yapardınız? Melekleri görür, müsafaha tokalaşır, onlarla sohbet ederdiniz buyurur. Evet. Allah fettahtır, perdeleri açandır. Aynı şekilde sevdiği kuruna Allah kendini tanıtır buyurdu Resulullah Efendimiz Allah cemaliyle huli arasındaki perdeyi de açandır kaldırandır ama bunun için saf nur olmak saf ruh olmak gerekiyor çünkü öyle bir müşahadeyi ancak Allah'ın nuru yapar bir beşer değil Allah rafidir. Rafedendir, edendir, yüceltendir. Arayı iyiliğine çıkarandır. Elbette ki ipine sarılan i. Bir de ne buyuruyordu? Allah'a sarılın. Allah'ı sevmeye sarılın. Allah'ın muhabbetine sarılın. Allah'ın sana nefrettiği ruha sarılın. Ruhun arzusuna, isteğine, Rabbini istemesine sarılın sarılırsan ne olur? Allah seni raf eder. Seni yüceltir. Ya Allah'ın ipine sarılır, ya Allah'a sarılır, yüceliriz. Allah bizi raf eder, ya da şeytan bizi kendisine bağlar, kendisinden daha aşağıya indirir. Onun için Allah ait kelimede ne buyuruyordu? Münafıklar için. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Bir üstünde ateşe tapanlar, şeytana tapanlar, şeytanlar var. Şeytanlar münafıklardan daha üsttedir. Onun bir üstünde müşrikler var. Münafık ne demektir? Ben müminim, ben Müslümanım deyip iman etmeyenlerdir. Kalbi tasdik etmeyenlerdir. Dilinin söylediğini gönlü tasdik etmeyenlerdir. Bu münafık, iki yüzlü yani. Konuşunca münafık yalan söyler buyurdu. Bu bile zahiri yalan söylemek değil. İnsan, ebedi bir varlık olarak yaratılmış. Cennet için yaratılmış. Hazreti insan olmak için yaratılmış. Allah'a abd olmak için, iman etmek için yaratılmış. Bu konuda herhangi bir şey söylediğinde o yalansa o münafıktır. Allah rafid'dir, refedendir, yüceltendir. Dolayısıyla sevilmeye layık olandır. Allah'tan başka hiç kimse ref edemez, yüceltemez, yukarı çıkaramaz. Kim nasıl davet ederse etsin, kime nasıl uyulursa uyulsun, o sadece aşağı indirir. Allah'tan başka. Allah'tan başka deyince bir de Allah ile işi yapanlar, Allah'ın peygamberleri var, onlar işi Allah ile yapar ki, Allah onlar için ne buyurdu? Evet, Resulullah Efendimiz için o kendinden söz söylemez. Kendisine vahy söyler. Yani söylenen Allah'ın kelamıysa o Allah ile davet etmiştir. Yoksa yoksa sadece aşağı indir. onun söylediği söz ne olursa olsun. Vahiy ile beraber değilse, vahyin nurundan söylemiyorsa, vahiy ile Allah ile söylemiyorsa aşağı indir. Evet, rafi olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah mühidir, diriltendir. Allah diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarandır. Buyurur ayet-i kerimede. Bu, bir bunun zahiri tarafı var, bir de manevi tarafı vardır. Manevi tarafı nasıl? İman etmemiş biri, müşrik, kafir biri... Ölüdür. Allah nazarında ölüdür. Allah kafirlere ölü diyor. İman etmeyenlere ölü diyor. İman edenlere de diri diyor. Eğer biri birinin iman etmesine, Allah'ı sevmesine, Allah'a dönmesine vesile olduysa, sebep olduysa o ölüyü diriltti demektir. Tam tersi de onu öldürdü demektir. İman etmiş birinin imanını sarstıysa, Allah'a dönmüş birini Allah'tan başka tarafa döndürdüyse cennet yoluna yolunda yürüyen birini oradan alıp cehenneme doğru yönelttiyse o da onu öldürdü. Ne buyurur diye-i kerime'de bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Öldürme ve diriltme Allah'a ait. Ama Allah ne yaptı? Onu insana izafe etti ki insan, insanı öldürebilir de diriltebilir de. Bu diriltme zahiri değil, manevi. Seninle iman ettiyse seninle dirildi. Sen onu dirilttin. Bütün insanlığı diriltmiş gibi Allah'tan karşılık alırsın. Allah kendisiyle seni diriltir bunun karşılığında. Sen Allah ile diri oldursun. Tersi nedir? Tersi eğer birinin ölümüne sebep oldunsa, o Allah'tan döndüyse, imanından döndüyse, cennet yolundan döndüyse, bu durumda sen onu öldürdün, bunun karşılığında sen ölürsün, manevi olarak ölürsün, helak olursun, Rabbini kaybedersin. Evet. Allah diriltir, Kur, eğer Allah ile diriltiyorsa diriltebilir. Veli ile Mürşid-i Kamil arasındaki fark da budur. Mürşid-i Kamil'in ölüyü diriltme kerameti vardır. Ölüyü diriltme. Veli'nin böyle bir kerameti yoktur. Keramet Allah'ın ikramı demek. Allah onunla onu vesile edip diriltiyor. Onu vesile ediyor. Bütün sahabe müşrikken iman edince Resulullah Efendimizle <gülüyor> beraber dirildiler. Kıyamete kadar onun varisleri bunu yapar. Allah onunla, onlarla diriltiyor. Muhabbeti, imanı onlarla veriyor. Onlarla kendisine döndürüyor. Bu bir vesile. Kuli için ikram, kuli için kolaylık. Kuli anlamadım demesin. Vali böyle bir keramete sahip değil ama Müşri Kamil böyle bir keramete sahiptir. Ölüyü diriltir. Manevi olarak ölmüş olanı kendinden ona hayat verir, aşk verir, muhabbet verir, iman verir, onu Allah'a döndürür, Allah'a aşık ettirir, Allah'ı sevdirir, kuli Allah'a, Allah'ı da kuluna sevdirir. Onda başka keramet aranmaz zaten. Aransa onu basite indirmiş olur. Dünyaya indirmiş olur. Kendisi gibi ona bakmış olur. Kendisiyle bir görmüş gibi olur. Ölüyü dirilten Allah sevilmeye layıktır. Ne buyurdu ayet-i Siz ölüyken Allah sizi diriltti. Biz ölüyken bizi dirilten Allah sevilmeye layık olandır. Hem zahiri hem de manevi olarak. Kendini, kendisini bilmezken, anlamazken, tanımazken, kendisini bize tanıtıp marifetiyle, marifetullahla bizi dirilten Allah sevilmeye layık olandır. Allah velidir, gerçek dost, hakiki dost olandır. Ayet-i Allah ne buyuruyor Allah müminlerin velisidir. Müminlerin velisi, yani kendisine iman edenlerin, bu mümin deyince nasıl anlıyoruz? Allah'ı her şeyden çok seven, canından çok seven, tanıdığı için seven. Anladığı için sever, muradını kavradığı için sever, sever, aşık olur, canından çok sever, her şeyi ona feda edebilecek durumdadır. Velim, mümin, dolayısıyla mümin velidir. Allah müminlerin velisidir. Velayet karşılıklıdır. Mümin Allah'ın velisi, Allah da onun velisidir. Veli aynı zamanda dost demek. Bir kulun Allah'ı veli olarak kabul edebilmesi için, kendini ona teslim edebilmesi için. Veli aynı zamanda kendisi adına işlerini yürüten demektir. Mesela çocuğu okula götürüp kaydederken ne deniyor? Velisi kimdir? Değil mi? Velisi kim? Yani bunun sorumluluğunu kim alıyor? Eğer biz de kendimizden sorumlu olarak Allah'ı kabul ediyorsak, Allah bizim velimizdir. Kendimizi Allah'a teslim edebiliyorsak, sen benim velimsin, benden sorumlu olan sensin. Benim için en güzelini bilen sensin, takdir eden, hüküm veren sensin. Dediysek o bizim velimiz olur, Allah bizim velimiz olur. Benim adıma kararları sen ver. Niye? Ben bilmiyorum. Ben gün küçük gün büyüge söylediği gibi ben çocukum ben anlamıyorum büyüküm karar versin derken evet, büyük olan zahiri olarak büyük olan insan Allah'ın katında nedir Elbette ki çocuktur bebek gibidir Kulun böyle anlaması gerekir. Dolayısıyla kendini Allah'a teslim etmesi lazım. Benim velim sensin ya Rabbi. Sen benim hakkımda nasıl karar verdin, nasıl hüküm verdin, nasıl seviyorsan ben de öyle olmak istiyorum, öyle yapmak istiyorum. Ben sana teslim oldum çünkü benim velim sensin. Benim adıma bütün kararları, hükümleri sen ver. Sen nasıl karar, hüküm verirsen o benim için en güzeli, en hayırlısıdır, en sevgili olanıdır. İşte veli budur. Allah'ı veli olarak kabul etmeden, Allah onu veli olarak kabul eder mi? Allah onu veli olarak kabul etmiş, kulü kabul etmiyor. Allah ona ben senin velinim demiştir. Senin bütün işlerin bana ait demiştir, kendini ona tanıtmıştır. Ben senin velinim. Sana ait olan bütün hükümleri rahmetimle veriyorum, muhabbetimle veriyorum. Nimet olsun, ikram olsun diye veriyorum, hayır olsun diye veriyorum demiştir. Ama kul Rabbini kabul etmeyince, yani el esmaul hüsnasından ona iman etmeyince, onu veli olarak kabul edemiyor, kabul edemiyor. Kimi kabul ediyor? Nefsini. Kimi kabul ediyor? Şeytani, aklını, ilmini, başkalarını kabul edebiliyor. Ama Allah'ı veli olarak kabul edemiyor. Allah'ı veli olarak kabul etmeden, veli olmak, mümin olmak mümkün değildir. Mümkün olmaz. Evet. Kuruna veli olan Allah sevilmeye layıktır Allah bütün isimleriyle El Esmaül Hüsna'sıyla bütün güzelliğiyle sevilmeye layık olandır onun güzelliğinin El Esmaul Hüsna'sının olmadığı yerde sadece karanlık vardır, sadece cehalet vardır, sadece zulüm vardır, insanın kendi kendisine zulmü vardır Evet, el Esmaül Husna'nın kendisine ait olduğu Allah bütünüyle her anda sevilmeye, aşık olunmaya, teslim olunmaya layık olandır. Tek layık olandır. Hak olarak layık olandır. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi gerçek manada kendisini sevenlerden eylesin. Kendisini tanyanlardan eylesin. Marifetullah'a sahip olanlardan eylesin. Muhabbetullah'a sahip olanlardan eylesin. Allah bizi bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimizle baş başa bırakmasın. Bir an bile kendisini bizi huzurundan ayırmasın. Her anda huzurunda olduğunu tadanlardan eylesin. Bunu bunun idrakinde olanlardan eylesin. Allah bizi sevdiği, razı olduğu, veli ol olarak kabul ettiği kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.